Açık Dergi'yi dinliyorsunuz, Açık radyosunuz. Bu akşam sizlere kapsamlı bir Onur Haftası Söylesi ayarlamıştık, organize etmiştik. Onu sunacaktık aslında. Onur Haftası Yürüyüş Komitesi'nden Caker'le dün akşam saatlerinde bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Özdeş, Özbay ve ben hem aslında Onur Haftası etkinliklerini hem de yürüyüşe baktığımız bu söyleşiyi sizlere hazırladıktan sonra Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde planlanan İstanbul etkinliklerinin... ...onur haftası etkinliklerinin yasaklandığı... ...haberini aldık. Evet, dolayısıyla... ...durum tepe taklak olmuş vaziyette... ...söyleşiyle ancak parça parça... ...sizlere ulaştıracağız. Tabii ki... ...yayınlayacağız. Zira onur haftasının... ...mesajı geçerli. Hem de... ...daha da geçerli gibi düşünüyoruz. Evet, şimdi kısaca bağlam notlarımıza... ...bakalım. Ardından... ...İstanbul Onur Haftası Yürüyüş Komitesi'nden... ...Caker'in sesini de duyacaksınız yayınımızda. İstanbul'un Kadıköy ve Beyoğlu... ...ilçelerinde planlanan... ...30. LGBTİ artı onur haftası etkinlikleri yasaklandı dediğim gibi yasağa Huzur, güvenlik ve esenliğin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi gerekçe gösterilirken Onur Haftası Komitesi karara e, yasaklandık başlıklı bir açıklamayla tepki gösterdi. Güvenlik şubeye bağlı polislerin etkinliklerin yapılacağı mekanlara evrakları olmadan genel kontrol adı altında denetim yaparak mekanlar üstünde baskı oluşturmaya çalıştığını belirttikleri açıklamaya e, olduğu gibi göz atmak istiyorum. Yasaklandık başlığıyla şöyle diyor komite. Bugün İstanbul 30. LGBT'ye artı Onur Haftası'nın başlamasıyla beraber Güvenlik şubeye bağlı polisler etkinliklerin gerçekleşeceği mekanlara genel kontrol yada altında denetim yapmaya çalışmıştır. Kollu kuvvetleri denetim evrakı olmadan etkinliğin gerçekleşeceği mekanlara vergi lefası, tabela gibi vergiler sorarak mekanlar üstünde baskı oluşturmaya çalışıyor. Bütün baskılara rağmen bugün etkinlik mekanlarımızda buluştuk. Denmiş. Pazartesi günü yapılan açıklamada ancak devlet ve kolluk kuvvetleri denetim bahanesiyle hafta etkinliklerini engellenemeyeceğini anlayınca Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlığı bir hafta boyunca etkinliklerimize yasak getirmiştir. Onur haftasını engellemeye mekanlarımızı boşaltmaya çalışmıştır. Bu karar usulsüzdür ve tüm yasal haklarımızı kullanıp gereken itirazları yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Bizimle dayanışan tüm avukat ağımıza ve mekanlara teşekkür ediyoruz. Vaz geçmiyoruz korkmuyoruz. Onur haftası yasaklanamaz." denmiş. Etkinliklerimize güvenli mekanlarda ve online olarak devam edeceğiz diyorlar. Evet İstanbul Pride uzantısıyla Instagram üzerindeki Onur Haftası sayfasından e, güncel bilgileri alabilirsiniz. Etkinliklerin hangi online ortamda ya da hangi güvenli mekanlarda gerçekleşeceğini e, öğrenmek için e, bu sayfa birebir. Ayrıca prideistanbul.org e, adresini de söyleyelim. Buradan da düzenli bilgilere e, ulaşmak mümkün. Bu arada e, Onur Haftası Komitesi'nin bu e, açıklamasından sonra Spod'dan da bir açıklama geldi. Sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneği onu da analım. E, onur Ay'ını ve 30. İstanbul LGBT artı onur haftasını kutladıkları Etkinlikte pardon açıklamada 1969 yılında Stonewall'la başlayan dayanıştan bugüne dek adil eşit özgür bir dünya için LGBT yaratı mücadelemizi büyüten herkese merhaba diye başlayan Metin. Despot gururla onurla dayanışmayla tekrar ediyoruz alışın buradayız gitmiyoruz diye seslenmişti dün öğleden sonra gerçekleşen bu çok kıymetli çağrıyı da en azından anmak istedim kısaca da olsa. Evet hafta boyunca pek çok etkinlik gerçekleşecektim. Yasaklanmasaydı şayet ama etkinlikler aslında e, fiziksel mekanlarda engelleniyor e, olsa da online araçlarla ve marifetlerle e, sürecek. Dediğim gibi İstanbul Onur Haftasından İstanbul Pride uzantılı sosyal medya hesaplarını şayet takip edecek olursanız hem etkinliklere uzaktan da olsa katılmış olabilirsiniz hem de kimi fiziki etkinlikler de düzenleniyor güvenli mekanlarda bunlara ilişkin de bilgileri bulabilirsiniz. Şimdi biz Caker'in sesini sizlere aktarmak istiyoruz. Etkinliklerin yasaklanmasından önce Onur Haftası Yürüyüş Komitesi'nden aktivist Caker'le bir araya gelerek hem bu seneki Onur Haftası'nın temasını hem de etkinlikleri konuşmuştuk. Söyüşün hepsini yayınlamanın artık bir manası yok. Kimi etkinlikler ister istemez zira gerçekleşemeyecek ama olsun Onur Haftası'nın mesajı burada ve ayakta diye düşünüyoruz. Şimdi Caker'den bu senenin direniş olan temasını ilişkin sözleri eşitmek üzere bu kayda dönüyoruz kısaca. Merhabalar Cakker hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba de Hoş geldin Cakker. Sağ Teşekkürler evet. hoş bulduk. Öncelikle tabi bu yılın ana teması dikkatimizi çekti direniş demişsiniz. Tabii biz biliyoruz her yıl aslında bir yandan bir direniş hali her zaman oluyor Onur Haftasının. Ama özel olarak bu yıl bu başlığı seçmenizin sebebiyle başlayabilir miyiz? Evet, aradan yıllar geçmesine rağmen diye de özellikle belirtmişsiniz. Bu sene de direniş diyorsunuz. Biraz ayrıntılandırır mısınız Jacker? Evet, daha önce çünkü direniş temasını e, kullanmıştık 2013 yılında. O da Gezi Direnişi'nin, Gezi İsyanı'nın olduğu seneye tekabül ediyor. Aslında biraz öngörülü davranmışız o sene. Evet. Temayı seçtikten sonra çünkü bir isyan dalgası ve biz de LGBT blok olarak zaten Gezi Direnişi'ndeydik. E, bu sene ise ya da son yıllardır bizim tema seçimimiz açıkçası böyle herkesin en çok ikna olduğu temaya götürecek şekilde birkaç hafta şeklinde... Genelde sinistleler, işte propaganda e, zamanları, işte değişik eleme yöntemleri vesaire. En sonunda aslında e, herkesin evet ben bütün temalar içerisinde bu temaya en yakınım dediği şey yani konsensusun değişik yöntemlerini denerek vardığımız bir sonuç aslında direniş. E, Tartışmalar daha ise ben haftada yoktum e, yürüyüş komitesindeyim daha çok ama arkadaşlarımın aktarımı aldım birazcık. Hı -hı. E, bu sene birkaç e, mücadele teması da e, gündeme gelmiş. Mücadele ve direniş aslında birbirine çok uzak temalar değiller. E, fakat galiba direniş ağır bastı. Nedeni de büyük ihtimalle e, her alanda, her yerde, sokakta, okulda, evde sürekli aslında bizim dünyaların, Transların sürekli direniş halinde olması ile ilgili ve son yıllarda artan aslında baskı ile ilgili. Önümüzdeki yani yakın dönemde çok fazla e, baskı uygulanmaya başladı herkese, her alanda. E, özellikle kamusal alanlara e, çıkışta. O yüzden direniş temasını daha uygun gördük. E, bir de şanımızdır dedik. E, <gülüyor> e, Gezi'ye de selam çakmak istedik. Evet Jacqueline sesi buydu. İstanbul Onur Haftası Yürüyüş Komitesi'nden aktivist dostumuz da dün gerçekleşen süreçten kısa bir bölüm sizlere aktardık. Devam edeceğiz aslında bu süreçte geri döneceğiz şimdi. Ee, olduğu gibi yayınlayamıyoruz zira Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı. Biz de söyleşiyi parçalara ayırdık. Nasıl ki LGBT artı e haftasının yürüyüşleri son yıllarda İstanbul'un dört bir yayına dağılıyorsa bu süreçte biraz böyle parçalı ve dağınık oluyor. Ama olsun Onur Haftası etkinlikleri dijitalde de olsun sürüyor. Etkinlikler sürmese bile onur haftasının mesajı her zaman geçerli diye düşünüyoruz. Şimdi bu sene için tasarlanan etkinliklerin genel çerçevesini ve anlayışını aktarmak için Caker'e yeniden mikrofon uzatıyoruz. Öncelikle Onur Haftası aslında böyle Haziran'la başlayan Onur Haftaları şeklinde artık ee, Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında her yerde aslında Onur Ayı şeklinde kutlanıyor. Evet. O yüzden e, bizimki başladı bu sene ama aynı anda İzmir'de de var. İzmir'de de yürüyüş olacak. Evet. Bizim programımız gibi onların da bir sürü programı var. Evet. Sadece bahsetmeden geçmek istemedim. Oraya da katılabilir Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlar. Çok iyi. E çoğu, şeh çoğu şehirde artık gerçekleşiyor. Hı hı. E, demin söylediğiniz hı. kitlesellikle ilgili bir şeyler aslında söyleyip öyle geçecektim programan. Lütfen. Evet, kitlesellik azalıyor. İnsanlar zaten e, hani isteyen kişi çağrı yapsın, yapmasın alperenler ya da gericiler. E, zaten polis ablukasında, kadınlar da hani LGBT polis ablukasında biz istikrere e, ya da Taksim'e e, çıkıyoruz. O yüzden İnsanlar aslında polisten görebileceği herhangi bir şiddeti göze alarak genelde geliyorlar. O yüzden daha sokağa yakın, daha enerjik insanlar daha yoğunlukta e, katılım gösteriyor son yıllarda. Hı hı. O yüzden bu anlamda hem gözaltı deneyimimiz hem gözaltı sonrası fotoğraflarımız gelişkin. <gülüyor> e, Programı geldiğimizde ise e, aslında yine... Türkiye'deki özellikle online, pandemi dönemi sonrası online e, yöntemlerin de gelişmesiyle yine online etkinliklerin de içinde yer olduğu. Dolayısıyla aslında çoğu yerden katılım ve erişiminin sağlanabileceği, daha kapsayıcı etkinliklerin olduğu bir program var. Hı hı. E, Türkiye'deki değişik LGBT artı oluşumların, örgütlerin, bazen kesişimsel başka örgütlerin aslında kendi ajandalarında bu sene biriktirdiklerini İstanbul LGBT artı Onur Haftası'na yansıtmaları aslında bu. Dolayısıyla bütün etkinlikleri Onur Haftası organize sadece çağrıcısıyla organize ediyor. <gülüyor> Ama e, birikimi sağlayanlar aslında Türkiye'nin, Türdistan'daki değişik bir sürü aslında örgütlenme e, ve e, Programa baktığımızda da hem atölyeler var, hem paneller var, konserler var, okuma tiyatroları var, bir sürü şey var. Şu an pazartesi günündeyiz ve ilk etkinliklerimiz başladı aslında. Şiddetizlik merkezinde şiddetizli örgütlenme nasıl olur dair etkinlikle başlıyor. Ve bugün kuyur edebiyatı konuşulacak, HRV özneler konuşacak, halk sağlığı üzerine ses durumu konuşulacak. Ve bir plaslar direniyor diye Bir plusların camia içerisindeki aslında... Ee, direnişi e, ve e, bir fobiye dair e, görüşleri yer alacak. Ee, daha sonra yine kesimsel olarak hayvan özgürlüğüyle e, barınma hakkıyla e, kesimsel aktivizm nasıl olduğuna dair yaşlı mahallerimiz bir şiir e, şiir okuma etkiliği olacak. Daha sonra siyasi katılma dair e, LGBT artıların etkinlikler olacak. Mültecilik, ırkçılık LGBT artırma pusular ee, ve hormon domates e, ödül tereni olacak e, yine e, her zaman olduğu gibi e, yine bizi çok ilgilendiren çok aşklık çok eşlik konuları kuyruk ilişkiler konuşulacak kürdler gibi tarafa örgütlenmelerin deneyimleri e, yine e, Diyarbakır'dan e, Kürdistan'dan Diyarbakır'dan e, bir araştırmanın sunumu olacak dediğiniz gibi Bereze'nin okuma tiyatrosu var ben de görünce çok sevindim hı hı. intersekslerin yine bir etkinliği olacak deneyimi olacak böyle böyle ve sonra yürüyüşle de pazar günü şanlatacağız. Evet pazartesi başlayıp pazar günü her sene olduğu gibi bir yürüyüşle sonlanacak. Az evvel Hı. söylediğin kısım çok e, önemli de aslında çünkü belki ona bir vurgu yapabiliriz. Bu kesişimsellik meselesini biraz e, hızlı geçmiş olduk ama bir yandan da hani programın çeşitliliğine e, bakıldığında e, da bu biraz vurgulamak belki üzerine konuşmak da iyi olur diye düşünüyorum. Az evvel senin de söylediğin Hı. gibi aslında sadece Onur Haftası ya da Onur Ayında değil aslında hani yaşamam bir parçası olarak siyasi mücadelelerine devam eden çok işte farklı örgütler, derneklerin de Onur Haftasının çağrısıyla e, Onur Haftası ve Onur Ayı e, odayla düzenlediği etkinliklerden bahsediyoruz. Yani aslında bütün seneye yayılan bir e, direnişin konsantre hali ve sunumu gibi görüyorum ben e, Onur Haftası'nın ne dersin bu konuda acaba? Evet kesimselliği bence de vurgulamalıyız. Ondan başlayarak yani mesela şeyin etkinliklerine de katıyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz inisiyatifinin e, buluşmalarına da katılıyoruz. Çünkü bu ara mülteci ve göçmenlere e, baskı da çok arttı. Tamamen ezen ezen ilişkilerinin aslında değişik mecralardaki tezahürlerini görüyoruz burada. O yüzden birbirimize dayanışmak zorundayız. O yüzden e, göçmen olmak e, ne kadar zorken göçmen LGBT artı olmak, kadın olmak bir o kadar daha zor. O yüzden kişimselik bizim için önemli. Ya da vegan olmak, vegan e, deneyimi e, politika anlamda bizim için çok önemli. Yani bir 10 yıl öncesinde Tek Türk vegan arkadaşımız varken şimdi neredeyse tüm lunyalar vegan çünkü ezen, ezen ilişkisine dair e, artık fikir yürütebiliyor herkes. Yine ekolojiyle e, e, kurduğumuz ilişki de aynı şekilde yine. E, çok e, Bizim şeylerimizin e, nasıl harcadığımızla ilgili, insan türünün kendini nasıl her şeyden üstü gördüğüyle ilgili olduğu için o kesimsellik bizim için de çok önemli. Evet. Ama söylediğiniz şeyde haklısınız. Ee, yani siyasi katılımı önemseyen e, LGBT hafta oluşumları olduğu gibi çok anarşist bir yerden kuran e, feminist queer perspektiften hayvan özgürlüğüne bakan e, oluşumların da hepsinin birikimini aslında e, İstanbul Onur Haftası'nda bir şekilde e, etkinliklerle görebiliyoruz. 95.0 Açık radyo, Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 30. İstanbul LGBT artı haftası vesilesiyle İstanbul Onur Haftası Yürüyüş Komitesi'nden ve Caker'le söyleşimizden kısa bölümler aktarıyoruz sizlere. Bu senenin yasaklanan etkinlikleri hakkında dün gerçekleşmiş kayıttan kısa kısa bölümler bu akşam yayında sizlerle buluşuyor. Şimdi bu seneki etkinliklere bakarken... Kesişen mücadelelerin dikkatimizi çekmesi üzerine kesişimsellik üzerine bir soru yönelteceğiz. Cakir'e hep birlikte kulak verelim. Bu kesişimsellik konusunda aslında hemen hemen her toplumsal mücadelede artık öne çıkarılan bir konu oldu. Özellikle 2000'lerin başında aslında toplumsal mücadeleler biraz vagonlara ayrılmıştı. LGBT mücadelesi, ekoloji iklim değişimi mücadelesi, savaş karşıtı hareket vesaire biraz daha birbirine Mesafeli duran yani sanki her biri ayrı mücadele alanlarıymış gibi ama 2008 küresel ekonomik krizinin ardından hareketler birleşmeye doğru evriliyor çünkü LGBT mücadelesi sadece bir e, cinsel özgürlük e, mücadelesi olmaktan öte aynı zamanda bir sosyal adalet e, meselesi de olmuş durumda mesela şu anda Ukrayna Savaşı aslında benzer bir sorunu nasıl meselelerin iç içe geçtiğini gösteriyordu. Biz de açık gazetede mümkün oldukça yer vermeye çalışıyoruz. Savaştan en fazla etkilenen tabii ki bütün toplumsal kesimler Ukrayna'da etkileniyor. Fakat trans ve eşcinsellerin ayrı sorunda militarizmden, karşılıklı militarizmden en fazla etkilenen gruplar. Bir de mülteci konumuna düşmüş olmalarına mesela Polonya'ya yani aslında Avrupa'da en koyu e, transfobik homofobik rejimin olduğu yere doğru evet. gidiyorlardı bunların e, dolayısıyla sorunların iç içe geçmişliği bu e, kesişimselliği gerçekten e, mecbur kılıyor aslında hareketleri birleşme yönünde sizin de programınızda mülteci e, LGBT artılarla ilgili e, bazı etkinlikler de var öyle değil mi? Evet. Evet yine e, özellikle ırkçılık çok fazla bu ara e, palazlandığı için ve e, özellikle arttırıldığı için ırkçılık ve mülteci LGBT artılarının deneyimleriyle ilgili de etkinliğimiz olacak. Dediğiniz şeyde şöyle deneyimler de yaşamaya başladık yani sadece Ukrayna'dan değil Rusya'dan da. Evet, Çok evet. fazla insan göç etmek durumunda kaldı. Yani bir sanatçı olabilir bu. Ee, daha önce 90'larda olduğu gibi 3. Dünya ülkesi görülmesi yüzünden bir savaş çıkaran ülkenin sanatçısı artık bir yerde iş bulamaz hale geldi. Dolayısıyla bu savaş aslında sınırları daha belirgin kılan ve insanların katılımlarını çok azaltan bir şey oluyor. Sanatçılar da göç ediyor. Lübunyalar da aynı şekilde Rusya'dan e, İstanbul'a gelenler oldu. Başka bir yere geçmek üzere burada. İnsanlar hem savaş çıkaran bir ülkede zaten olmak istemiyor. Bunlar. Hem de konumlanmaları artık e, artık eskisi kadar o ilişkilerin iç içe geçtiği ya da internasyonel e, uluslararası dayanışmaların kurulduğu bir yerde ketleniyor oluyor. O yüzden... Göç e, her yerde başlıyor Türkiye'de aynı şekilde yani Türkiye'den de biliyorsunuz başka yerlere evet. e, göçler var. Bunların aynı zamanda LGBT artılar da göç ediyor e, büyük ölçüde başka ülkelere daha güvenli bir şekilde yaşamak için. Evet Açık Radyo'da açık dergi programını dinliyorsunuz. 30. İstanbul LGBT artı onur haftası. Özel yayınına sesleri aktarmaya çalıştık. Aktivist Caker'le gerçekleştirdiğimiz sözde, söyleşten kısa bölümlerdi. Bunlar programın başından bu yana da yine dediğimiz gibi İstanbul etkinlikleri yasaklandı Onur haftasının ama online'da devam ediyor buluşmalar. prideistanbul.org adresine başvurabilirsiniz. Açık dergi.